Evet hocam hadisi kutsi diye bildiğimiz hadisler var. Bunun evet. ne manaya geldiğini isterseniz açıklayalım. Daha sonra Kur'an-ı Kerim'le hadisi kutsi arasında fark var mıdır? Evet hadisler Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ağzından çıkan sözlerdir. Hı hı. Davranışların ve tasviplerinin onaylamalarını da söze anlatıma dönüştürülerek bize ulaştırılması da hadis diye anılır. Hadis kelime manası ile söz demektir. Sevgili peygamberimizin ağzından çıkan mübarek sözler, anlatımlar yahut da ifade etmeye çalıştığım gibi onun yapıp ettiklerini görenler tarafından anlatılması da hadis diye kaynaklarda yer alıyor. Bu genel isim. Eğer bir hadis-i şerif yani sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın bize irad buyurduğu bir söz kaynağını Cenab-ı Allah Teala hazretlerinden alıyorsa yani vahiy eseri ise Hı. ama sözler Resulullah Efendimiz'in söz kalıbından ise. Mana Allah'tan gelecek. Hz. Peygamber Aleyhisselam onu kendi söz kalıbına dökerek bize aktarırsa bunun adına hadisi kutsi diyoruz. Mesela hocam örnek verebilir miyiz? Aklınızda varsa. Şu anda yani hadis tabii ki tam öyle bir zor bir soru sordun ki. Yani, <gülüyor> ha yani şey, genel olarak. Şöyle yani. Bu, bu hadis kutlar çok 40, 40 hadisi kutsi efendim 40 hadis hı hı. diye çok kitaplar var sevgili peygamberimizin e, ali vesselamın e, zaten kalallahu taala diye başlar Heh, o hadisler evet. Allah, Allah şöyle buyuruyor ki yakulur taala diye başlar hı hı. ama Hazreti peygamberin ağzından söz kalıbına dökerek gelir bunun arkasından da Kur'an-ı Kerim de Allah Teala'dan ama bir farkı var onun söz kalıbı da Hz. Allah'tan Celle Celaluhu. Yani söz ve mana. Hz. Peygamber Resulullah Allah Teala Hazretlerinden gelirse hem söz hem lafız, mana hmm. Allah'tan geliyorsa bu Kur'an-ı Kerim'dir. Buna vahiy metluv, okunmuş vahiy. Yani hmm. Cebrail'in Allah'tan alıp Hz. Peygamber Aleyhisselam'a okuduğu vahiy anlamına vahim metluf denir yani Kur'an-ı Kerim'in lafızlarıdır. Peygamberin manayı Allah'tan alarak kendi söz kılı bir aktarırsa bu da e, hadisi kutsi olur ama Kur'an'a eşdeğer olmaz. Niçin eşdeğer olmaz onu da anlatmaya çalışalım. Hazreti Peygamber vesselam'ın söylediği sözler bize bir kere bize şey insanlar nesilden nesile gelip ulaşmaktadır. Doğrudan Peygamberimiz tarafından kaydedilmiş değildir. Kur'an'ın satırlar arasında kaydedilmiş değildir. İki, Allah Teala onu Kur'an metni arasında yer alsın diye irade, irade buyurmamıştır. Hz hmm. Peygamber'e mana yoluyla e, irade etmiştir. Resulullah Efendimiz'i bir şekilde yönlendirmek için de sen bunu ümmetine bir şekilde aktar diye vermiştir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan o sözün bize geldiği Kur'an'ın mevsukiyetinde değildir. O sağlamlıkta değildir. Yani bir kişi kanal bize gelebilir bir hadisi kutsi. iki kişi kanayla gelebilir. Yani hadis zincirlerinde biliyorsunuz o ondan, o ondan, o ondan aldı. Bazen bir yerde bir tek kişiden alınmış olur bir nesilde. Dolayısıyla Kur'an'la her şeyden evvel e, mevsukiyet bakımından denk olmaz. Yani Allah'tan geldiğinde kesin olmamız noktasından denk olmaz. İki, Allah Teala Hadisi kutsiyi Kur'an içerisinde yer almasını murad etmemiştir, o da farklı bir şeydir. Ama Hz. Peygamber Aleyhisselam'dan geldiği bize kesinse, biz onu yine Allah Teala'nın emri olarak algılarız. Ama Kur'an'dan saymayız Peygamberimizin söz kılıbıla geldiği için hadisi Kutsi yani hadisler kategorisinde ele alırız. Hı hı. Bir de hadisi nebevi dediğimiz bir kategori var. O da Hz. Peygamber Aleyhisselam hem manayı hem de lafızı Kendisinden olmak üzere. Herhangi bir konuda insanları dünyevi bir konuda yönlendirecek, irşad edecek. İşte Allah'ın emirlerine uyun diyecek. Yahut da işte komşunuza iyi bakın diyecek. Hırsızlık yapmayın diyecek vesaire Hı -hı. Bu manaları Resulullah Efendimiz Kur'an-ı Kerim'in açılımı ve tefsiri olmak üzere kendi selikasından, düşündüğü manalardan söz ve kalıb oluşturmak üzere. irat buydu sözlerde hadisin ebevi yani temeli kökeni Hazreti Peygamber'in şahsına dayalı olan hadisler demektir. Demek ki mana Allah Teala'dan gelir, sözü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kalıplarsa buna hadisi kusi hem manası hem de sözleri Hazreti Peygamber Aleyhisselam'dan olursa buna da hadisi Neden? nebevi, peygamberi hadis denir.